İhtilaf Fıkı. Fıkhi meselelerde vuku bulan ihtilaf ve mücmel sebepleri 5. Ebu Hanzala İnsanların ihtilaf ettikleri konularda Resuller göndermek ve kitaplar indirmek suretiyle ümmeti hidayet eden Allah'a hamdolsun. Salat ve selam hidayet önderi ve müminlerin modeli Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ve pak âline olsun. Yazı dizimizin başında ihtilaf fıkhını, akaitte vuku bulan ihtilaf, fıkhi meselelerde vuku bulan ihtilaf, menheci meselelerde yani hareket metodunda vuku bulan ihtilaf olmak üzere üçe ayırdığımızdan söz etmiştik. Her bir kısım kendi içinde müstakildir ve her bir ihtilaf çeşidinin kendine has özellikleri vardır. Kimi ihtilaf düşmanlığı gerektirir. Kimi sadece buz etmeyi, kimi ise anlayış ve hoşgörüyü. İhtilafsa beşerin tabiatındandır. Doğal olarak ihtilafın fıkını bilmeyen veya ihtilaf vukuunda vahye dayalı bir anlayış geliştiremeyenler, vakıa olarak kaçınılması mümkün olmayan bir durumda Allah'ı subhanallahu ve Teala razı edemeyeceklerdir. Günümüzün en bariz problemlerinden biri de budur. Fakih meselelerde gösterilmesi gereken genişliğe dair naslar, dinin usulünde vuku bulan ihtilaflar için kullanılıyor. Akaidde gösterilmesi gereken hassasiyet, dinin ihtilaf ve içtihada cevaz verdiği yerlere taşınıyor. Örneğin insanlar Allah'a açıkça şirk koştuklarında vahdet ya da İslam kardeşliğinden bahsedenler Kur'an'a abdestsiz dokunulabilir veya haiz halinde Kur'an okunabilir dendiğinde anlaşılması mümkün olmayan şekilde tepki veriyorlar. Bu onların ihtilaf fıkında vahye dayalı bir bakışa sahip olmamalarındandır. Vahyin olmadığı yerde ise heva vardır. Böyle kimseler kendi çıkarları ve toplumsal kabullerine göre tepki vermeye başlıyorlar. Bu yazımızda Allah'ın subhanallahu ve Teala izin verdiği kadarıyla fıkhi ameli meselelerde buku bulan ihtilafa değineceğiz. Fıkhi meselelerde İslam'ın açıkça haram kıldığı bir şey helal sayılmadıkça veya kesin olarak farz kılınan bir meselenin farziyeti düşürülmedikçe genişlik tanınmıştır. Bunun en açık delili Allah Resulü döneminde sahabe arasında vuku bulan ihtilaflardır. İhtilafın bu türü caiz olmamış olsaydı vahyin indiği ilk zamanda buna müdahale edilir ve bu ihtilaf ortadan kaldırılırdı. İslam'ın buna müdahale etmeyip olduğu hal üzere bırakması bu konuda tanıdığı genişliğe işarettir. Bedir Savaşı'nda Allah Resulü ve iki sahabesi arasında geçen diyalog bunun delillerindendir. Ömer radıyallahu anh anlatıyor. ''Peygamber Ebu Bekir'e ve bana bu esirler hakkında düşünceniz nedir?'' diye sordu. Ebu Bekir, ''Bunlar amca ve akraba çocuklarıdır. Onlardan fidye almanı uygun görüyorum. Böylece fidye fakirlere karşı bize güç olur. Belki Allah'ın hidayetiyle ileride Müslüman da dedi. ''Ben de doğrusu ben Ebu Bekir gibi düşünmüyorum. Bana göre kellelerini uçurmamız için bize izin vermelisin.'' Ali Akelin, ben de filan yakınımın kafasını keselim, çünkü bunlar kafinlerin öncüleri ve ileri gelenleridir. dedim. Rasulullah benim değil de Ebu Bekir'in görüşünü tercih etti. Ertesi gün yanlarına geldiğimde ikisini de oturmuş ağlar halde buldum ve ikiniz niçin ağlıyorsunuz diye sorduğumda Rasulullah arkadaşlarının fidye alarak başıma getirdikleri yüzünden dedi ve yakınındaki bir ağacı göstererek cezayı kendilerine şu ağaç kadar yaklaşmış gördüm, buyurdu. Bu olay üzerine şu ayetler inmişti. Bir peygambere yeryüzünde kesin galibiyet sağlamadan esir almak yaraşmaz. Siz dünya varlığını istiyorsunuz. Allah sizin için ahireti istiyor. Allah yücedir, hakimdir. Enfal Suresi 67. Ayet Bu kısa da Allah... Subhanallah ve Teala, Resulünün aldığı kararı düzeltmesine rağmen ihtilaf ve içtihat meselesine karışmamıştır. Kur'an'ın sorunları çözme üslubuna vakıf olanlar bilirler ki, Kur'an, meselenin kendinden ziyade ona sebep olan aslını önemser. Böylece sadece hatayı düzeltmez, ona götüren sebepleri ortadan kaldırır. Burada Allah, Resulünün sahabesiyle bu konuyu değerlendirmelerine veya farklı içtihatlarda bulunmalarına hiç değinmemiştir. Sadece verilen kararın doğru olmadığını, Müslümanların maslahatlarına uygun olanın Ömer'in radıyallahu anh kararı olduğuna vurgu yapılmıştır. Konu hakkında özel bir nas yoksa o konuda farklı naslarla içtihatta bulunmak caizdir. Çünkü maddi olarak İslam'ın güçlenmesi ve müşriklerin kalbinin İslam'a kazandırılması, İslam'ın hoş gördüğü ve teşvik ettiği ilkelerdendir. Bu Ebubekir'in radıyallahu anh bakış açısıydı. Kafirlere buğuz ve düşmanlık, onlara karşı hususen savaş meydanlarında sertlik, bu da İslam'ın teşvik ettiği ilkelerdendir. Yaşadıkları vaka'a iki nassa da müsaittir. Bunlardan dolayı her biri uygun gördüğünü savunmuştur. Ancak her şeyi en iyi bilen Allah subhanallahu ve Teala müdahale ederek yaşadıkları vakıaya en uygun olanı beyan etmiştir. Bir başka örnek, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni Kureyza üstüne yürümek istediğinde, ''Sizden kimse ikindi namazını beni Kureyza yurduna ulaşmadan kılmasın.'' dedi. Yolda güneş batmak üzereydi. Sahabeden bir grup namazlarını kıldılar. Kılanlar, ''Allah Resulü bizden namazı terk etmemizi değil, Acene etmememizi emretmiştir, dediler. Kılmayanlarsa, Allah Resulü bizlere namaz kılmamayı, namazı beni Kureyza'ya varınca kılmamızı emretti, dediler. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca bu durumu ona anlattılar. O her iki tarafı da kınamadı. Burada Allah Resulünün iki şekilde anlaşılmaya müsait bir sözü vardı. Sahabelerden her bir grup bir anlayışı tercih ettiler. Söz konusu namaz gibi önemli bir mesele olmasına rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki tarafı da kınamadı. Özellikle İbn-i bu hadise yaptığı talikte şu tespiti kayda değerdir. Birinci grup zahirilerin selefi, ikinci grup mana ve kıyas ehlinin selefidir. Günümüzde var olan fıkıh mezheplerden geniş yelpazede bu iki başlık altında ele alınabilirler. Nasların zahiriyle amel eden ve lafızlardan hüküm çıkaranlar, geniş anlamda buna üç mezhep dahil edilebilir, dar anlamda ise zahiriler ve daha ziyade kıyas ve naslardan manalar çıkarmak suretiyle istinbatta bulunanlar, buna hanefi mezhebi, kufe ve rey ehli dahil edilebilir. Bir başka örnek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ihtiyaçtan dolayı sahabesinden iki kişiyi sefere yolladı. Yoldayken namaz vakti girdi ve suları bitmişti. İkisi de teyemmüm alıp namazlarını kıldılar. Henüz namaz vakti çıkmadan su buldular. Biri abdest aldı ve namazını iade etti. Diğeri ise namazını iade etmedi. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem döndüklerinde durumu ona anlattılar. Namazını iade etmeyene sen bu davranışında sünnete isabet ettin buyurdular. Namazını iade edene iki defa ecir aldın dediler. Bu kıssada sahabeler ihtilaf etmişlerdir. Konu hakkında özel nas olmadığı için yaptıkları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kınanmamıştır. Yine bu konuya delil teşkil eden meselelerden biri de Allah Resulünden sonra sahabe arasında vuku bulan ihtilaflardır. Onlar Arap nugatını en iyi bilen insanlardı. Allah Resulü'nün dini nasıl yaşadığını bizzat görmüş ve onun öğrencisi olmuşlardı. Buna rağmen kendi aralarında ihtilaf ettiler. Nasların manalarına, nüzul sebeplerine ve nasıl anlaşılması gerektiğine en iyi vakıf olan insanların ihtilafa düşmeleri, sonradan gelen ve onlardan mertebe olarak çok aşağıda olanların ihtilaf etmelerinin caiz olduğunu gösterir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra sahabenin ihtilaflarına bazı örnekler. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah şöyle buyurdu. Bir kimse önüne hayvan semerinin önündeki veya arkasındaki tahta kadar da olsa, bir şeyi koymaksızın namaz kılarsa önünden geçen siyah köpek, kadın ve eşek onun namazını keserek bozar. Ebu Zer'e sordum kara köpeğin kırmızı veya beyaz köpekten farkı nedir? Dedi ki, ey kardeşimin oğlu, benim Resulullah'a sorduğum şeyi sen de bana sordun. Siyah köpek şeytandır, buyurdular. Bu hadisi rivayet eden sahabeler, hadisin zahiriyle amel ettiler. Ve burada geçen namazı kesme ifadesinden kastın, namazın bozulması olduğunu anladılar. Ancak Ayşe radıyallahu anh'a annemiz buna itiraz etti. Ayşe'nin yanında namazı bozan şeylerden söz açılmıştı. Bu meydanda köpek, eşek ve kadının da zikri geçti. Ayşe, bizi yine eşeklere ve köpeklere benzettiniz. Vallahi ben Resulullah'ı kıblesiyle arasında yatakta yatar olduğum halde namaz kılarken buldum. Benim için ihtiyaç hasıl olunca oturup onu rahatsız etmek istemezdim. Yatağın ayak tarafından sıyrılıp çıkardım. Sahabeden Ali, Osman ve İbn Ömer radıyallahu anhum, Ayşe annemizin görüşüne benzer bir görüş aktarmışlardır. Allah Resulü'nün birden fazla uygulamasını baz alarak farklı içtihatlarda bulunmuş ve ihtilaf etmişlerdir. Yine boşanmış kadının nafakası ve evde barınma hususunda ihtilaf ettiler. Ömer radıyallahu anh üç talakla boşanmış kadının iddet döneminde bu haklara sahip olduğunu savunuyordu. Yani eşi onu boşamış olsa dahi iddeti olan üç hayız dönemi bitinceye dek koca ona bakmak ve ihtiyaçlarını karşılamak zorundaydı. Bu hükme Kur'an-ı Kerim'in şu ayetiyle ulaşmıştı. Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınızda iddetleri içinde boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah'tan sakının. Onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Ancak apaçık bir hayasızlık yapmaları durumu müstesna. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, o kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah bundan sonra bir durum ortaya çıkarır. İbni Abbas radıyallahu anh ise bu konuda Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem özel bir hadisine dayanarak boşanmış kadının iddet müddetinde bu haklara sahip olmadığını savunuyordu. Fatıma binti Kays radyallahu anha şöyle dedi. Fatıma'yı kocası üç talakla boşadı. Resulullah ona bir sükna ve nafaka tayin etmedi. Bir başka rivayette. Nebi'ye geldim ve ben Halit ailesinin kızıyım. Kocam falanca kendisi Yemen'de olduğu halde bana talakımı gönderdi. Ben de kocamın ailesinden nafaka ve içinde barınacak ev istedim. Onlar bu isteğimi vermeye imtina ettiler ve ''Ya Resûlallah, kocası bu kadını üç kere boşayıp talakını gönderdi.'' dediler. Fatıma binti Kays dedi ki, bunun üzerine Rasulullah ''Kadın için nafaka ve barınacağı ev ancak kocasının ona dönme imkanı olduğu zamandır.'' buyurdu. Bu meyanda örnekler çoğaltılabilir. Ancak bu ve benzeri örneklerden anlaşılan vahyin esasına şahitlik etmiş insanların dahi ihtilaf etmiş olmasıdır. Bu nedenle onlardan sonra gelen fakihlerin ihtilafı normal karşılanmalıdır. Buraya kadar olan kısımda özel vakalar üzerinden fıkhi meselelerde ihtilafa müsaade edildiğine örnekler verdik. Genelliğine binaen asıl delili sona erteledik. Bu meselenin aslını İslam'ın içtihada izin vermesi oluşturmaktadır. İslam, insanları sadece var olan naslarla amele sevk etmemiş, onlara içtihad kapısını açmış ve buna teşvik etmiştir. İçtihada müsaade edilmesi, zımnen ihtilafa müsaade etmeyi içerir. Çünkü İslam'da meseleler, içtihadın caiz olmadığı ve hakkında hususi nas olan meseleler ve hakkında özel nasın olmadığı ve delillerin farklı yönlere işaret ettiği, içtihada açık meseleler olmak üzere ikiye ayrılır. İçtihat edecek insanların tabiatı, yetiştikleri ilmi hamza, ilmi seviyeleri ve öncelikleri içtihatlarında farklılığa neden olacaktır. Bu esasında insan olmanın da gereğidir. Hakim hüküm verirken içtihatta bulunup da isabet ederse onun için iki sevap vardır. Ama hüküm verirken içtihat edip de yanılırsa ona bir sevap vardır. Buhari, Müslim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı Yemen'e yollarken onunla arasında şu konuşma geçti. Sana bir mesele arız olduğunda nasıl hükmedersin? Muaz, Allah'ın kitabıyla hükmederim. Şayet onda hükmü bulamazsan, Allah Resulü'nün sünnetiyle hükmederim. Şayet onda da bulamazsan, kendi iştihadımla hükmederim. Allah Resulü bu cevaptan memnun oldu ve elini Muaz'ın göğsüne vurarak, Resulü'nün elçisini Resulü'nün razı olduğu şeye muvaffak kılan Allah'a hamd olsun dedi. Her ne kadar bu rivayetin sıhhatinde ihtilaf olsa da, sahabeden naklolunan başka rivayetler bu aslın onların yanında sabit olduğunu gösterir. Ömer radıyallahu anh, Kadı Şureyhe şöyle bir mektup gönderdi. Sana bir olay geldiğinde Allah'ın subhanallahu ve Teala kitabıyla hükmet. Şayet Allah'ın kitabında olmayan bir mesele gelirse o zaman Resulünün sünnetiyle hükmet. O iki kaynakta olmayan bir mesele gelirse insanların üzerinde toplandığı görüşle hükmet. Bu da olmazsa dilediğin şekilde yaparsın. Ömer radıyallahu an nas bulunmayan konularda kendi iştihadıyla amel etmesini ona söylemiştir. Bu da sahabe nezdinde kesin nasıl olmayan konularda iştihadın olabileceğini gösterir. İştihadın varlığı ise ihtilafın varlığıdır. Fukaha ihtilafının mücmel sebepleri Fukahanın ihtilaf sebeplerini bilmenin birçok faydası vardır. Bundan dolayı birçok ilim adamı bu faydeleri gözeterek onların ihtilaf sebeplerini tafsilatlı zikretmiştir. Örneğin i̇bn Rüşd, Fıkül Mukaren yani karşılaştırmalı fıkıh sayılacak Bidayet-ül Müştehit kitabında alimlerin ihtilaf sebeplerini zikretmiştir. Bu konuda hususi bir kitap yazan Abdur Abdülkerim el-Hamidi el-Camiül Müfit fi Esbab İhtilaf el-Fukuhasında i̇bn Rüşd el-Hafid'den bu sebeplerden bazısını şöyle zikreder. 1. Nasların tefsirinde ihtilaf etmeleri Örneğin, kocası tarafından boşanan kadın, ayetin nasıyla üç kuru müddeti iddet bekler. Ancak Arap lugatında kuru lafzı hem haiz hem de temizlik için kullanılır. Doğal olarak bu lafzı lugavi tercihine göre tefsir edenlerin içtihatları birbirinden farklılık arz eder. 2- Naslarda varid olan emir ve nehi hadiselerinden anladıkları. Emir ve nehi mutlak olarak vacubiyet ve haramlık mı ifade eder? Bu durum varid oldukları konuya göre değişir mi? Bu soruya verilen cevapta ihtilafların oluşma nedenidir. 3. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem fiillerine hamlettikleri hüküm kimi peygamberin fiilinin vücubiyet ifade ettiğini kimi ise mutlak olarak müstehaplık ifade ettiğini savunur. Kimi alimse mübahlık ifade ettiğini ve insanın yapıp yapmamada tercih sahibi olduğunu beyan eder. Bu tercih de ihtilaflara sebebiyet verir. 4. Hadislerin tahsihinde vuku bulan ihtilaf. Bir alim bir hadisi sahih kabul eder ve onun gereğince fetva verir. Bir diğeri herhangi bir sebepten aynı hadisin zayıf kabul ediyorsa başka bir nasla hüküm verebilmektedir. 5. Kıraatlerde vuku bulan ihtilaf Yeminini bozan ayetin nasıyla üç gün oruç tutar. Ancak bu orucu peş peşe mi tutmalıdır yoksa istediği zamanlarda tutabilir mi? Bu konuda ihtilaf edilmiştir. İbni Mesud kıraatında üç gün peş peşe oruç şeklindedir. Diğer kıraatlerde peş peşe lafzı yoktur. 6. Umum husus ve mutlak mukayyette vuku bulan ihtilaf. 7. Konu hakkında özel delil olmayınca herkesin kendi iştahatlarından kaynaklanan ihtilaf. 8. Kıyasta var olan ihtilaf. Kıyas, şeri delil midir? Bu konu, cumhur ve zahirler arasındaki birçok ihtilafın sebebidir. 9. Delillerde birbirine zıt hükümler verildiğinde tercih metodunda vuku bulan ihtilaf. İbn Rüşd'te yakın dönemlerde yaşamış İbn Hazm, El İhkam adlı eserinde alimlerin fıkhi ihtilaflarının sebeplerini zikretmiştir. Bu sebepler zikrettiğimiz gibi 10 tanedir. 1. Alime nas'sın ulaşmaması ve buna binaen başka bir nasla hüküm vermesi. 2. Hadisi rivayet edenin ezberlemediğini düşünmesi veya rabinin behmetliğine inanması. Ömerin radıyallahu anh Fatıma bin Kays'ın rivayetine itibar etmemesi gibi. 3- Hükmün nesh edildiğine inanması. İbni Ömer'in ehni kitap kadınlarına evlenmeye izin veren ayetin nesh edildiğine inanması gibi. 4- Bir Nas'taki hükmün daha ihtiyatlı olduğuna inanarak başka Nas'ın önüne geçirmesi. Bunun bir anlamı yoktur. Ne Kur'an ne de sünnet böyle bir anlayışı gerekli kılmamıştır. 5- çok kişi onunla amel ediyor diye bir nası başka bir nassın önüne geçirmesidir. 6- Sahih olmayan bir nası fesadını bilmesine rağmen sahih nassın önüne geçirmesi. 7- Umumiyet ifade eden bir nası kendi zanlıyla tahsis etmesidir. 8- Konu hakkında hususi delil olmasına rağmen onu terk edip umum ifade eden naslara yapışmasıdır. 9- elinde delil olmaksızın nas'ın zahirini teyvin etmesidir. On bir nas'ı kendi asabının sözünden dolayı terk etmesidir. Zanneder ki tabi olduğu mutlaka bir ilimden dolayı bu nas'ı terk etmiştir. Buna benzer bir amaçla Şeyhül İslam İbn Temiye Reful Melam An Metil Alam adlı eserini kaleme aldı. Bu eserde fukuhanın ihtilaf sebeplerini örnekleriyle izah etti. Kitabın özeti olarak diyebiliriz ki, ihtilafın üç ana sebebi vardır. 1- İmamın, peygamberin o sözü söylediğine inanmaması, yani raviyetin, Resulün sallallahu aleyhi ve sellem sözü olarak onun yanında sabit olmaması, bu selefte var olan ihtilafların çoğunun nedenidir. 2- Resulün sallallahu aleyhi ve sellem, bu sözle o manayı kastettiğine inanmaması. 3- O hükmün nesledildiğine inanması. Bu üç ana sebepten birçok madde ortaya çıkar. Daha sonra İbni Teymiye, yukarıda imamların zikrettiği sebeplere benzer, yaklaşık on sebep zikreder. Allah tüm imamlara rahmet etsin. Bu baba ehemmiyet vermelerinin sebebi, ihtilaf fıkhına bina edilen faydaları bilmeleridir. Biz Allah'ın izin verdiği kadarıyla bu faydelere zikredeceğiz. Fukuhanın ihtilaf nedenlerini bilmenin faydaları Büyük fukaha hakkında yanlış düşüncelere kapılmama İhtilafın nedenlerini bilmeyen biri, imamların naslara kasten muhalefet ettiğini zannedebilir. Bu da sevilmesi gereken din büyüklerine buğza neden olur. Hiç kimse Allah'a ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem, Kasten muhalefet etmiş birini sevemez. Maalesef bu bilgiden uzak olan birçok kimsenin, başta İmam Ebu Hanife Rahimehullah olmak üzere birçok imama karşı kötü zan beslediğine şahit oluyoruz. Oysa onlar, ümmetin tartışmasız kabul ettiği büyük imamlardır. Ki Şeyhül İslam, Reful Melam adlı kitabının girişinde bu hakikate dikkat çeker. Aynı zamanda kitabı yazmasındaki gaye de anlaşılır. Bilinmelidir ki ümmetin yanında kabul görmüş imamlardan hiçbiri Allah Resulü'nün sünnetine küçük büyük kasıtlı muhalifet etmemiştir. Çünkü onlar Resul'e ittibanın vacip olduğunda ve onun dışında herkesin sözünün alınıp terk edileceğinde ittifak halindedirler. Buna rağmen onlardan birinin sözünün Allah Resulü'nden gelen naslara muhalif olduğu görülürse mutlaka o söz için özür aranmalıdır. İslam toplumunun belini kıran ayrılık ve taassuptan kurtulma İhtilafı ve fıkhını bilmeyen insanlarda taasup kaçınılmazdır. Taassupla dini olan hassasiyet karışır ve kişi dini savunuyor zannederek mezhebini veya kendi amelini yüceltir. İslam amelinde ihtilafın varlığından haberi olmayan insanların kendi mezhebi dışında birine ''Ben de seni Müslüman sanmıştım.'' Benzeri sözleri bu gerçeğin vakaya yansımasıdır. Yine namazda teşehhüt parmağını kaldırmanın Allah Resulü'nün sünnetinde varid olmasına rağmen namazda çok hareket ettiği gerekçesiyle namazın batıl olduğuna hükmeden ve arkasında namaz kılınmaması gerektiğini söyleyenler veya çoraplara mes yapan birinin abdestinin olmadığı ve buna bağlı olarak da arkasında namazın batıl olacağına dair verilen fetvalar da bu cinstendir. İmam Şatibi Rahimeullah el-Muvaffakat'ta ilim talebesinin kendi mezhebi dışında bir mezhebin görüşlerine bakmaması genellikle onda mezhebi dışındaki görüşlere karşı nefret oluşturur. Bu da insanların imametinde ittifak ettiği insanlara karşı onu yanlış düşüncelere sevk eder demiştir. Bunun en güzel örneğini sahabede görüyoruz. Onlar birçok konuda ihtilaf etmelerine rağmen birbirlerini sevmekten ve saygı göstermekten imtina etmediler. Birbirlerinin arkasından namaz kıldılar. Namazın rükünleri, şartları ve daha birçok konuda ihtilaf etmelerine rağmen. Fıkıh melekelerin gelişmesi. İnsanların ihtilafını ve derinlerden farklı istinbat metotlarını bilmek fıkıh melekesini kuvvetlendirir. Kişinin dar bakış açısına sahip olmasına engel olur. Hususen müçtehit imamlar, içtihatlarını nasla dayandırmıştır ve bakış açılarını tartışmaya açmışlardır. Bu da Müslüman ilim adamlarının ufkunu genişletmiştir. Sahabeden Ebu Derda radıyallahu anh, Kur'an'ın farklı vecihlerini bilmeden tam anlamıyla fakih olamazsın. Katade rahimehullah, İnsanların ihtilafını bilmeyen fıkhın kokusunu dahi almamıştır. Said bin Arube alimlerin ihtilafını bilmeyeni alimden saymayız. Hişam bin Ubeydullah er-Razi karilerin ihtilaflarını bilmeyen karilerden, fakihlerin ihtilaflarını bilmeyen fukaha'dan değildir diyerek ihtilafları bilmenin önemine değinmişlerdir. İhtilafın olduğu yerde icma İcmanın olduğu yerde ihtilaf iddiasından kurtulma. Akıl sahibi her insan bilir ki hakkında icma olan bir mesele ile ihtilaf olan mesele arasında fark vardır. İcma olan meselede ihtilaf kabul edilmez. İcmaya muhalefet eden müminlerin yoluna muhalefet ettiği için şiddetle kınanır. Kim kendisi için doğru yol açıklık kazandıktan sonra peygambere muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka yola uyarsa onu döndüğü yöne çeviririz ve cehenneme atarız. Orası ne kötü bir varış yeridir. Nisa suresi 115. ayet Hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ümmetimi sapıklık üzere bir araya toplamaz. Bununla beraber İslam'ın kabul ettiği ve deline dayalı ihtilaf genişlik olarak kabul edilmiştir. Sahipleri kınanmadığı gibi hata etseler dahi bir ecir almayla mükafatlandırılmıştır. Bu hassas dengeyi korumanın yolu ittifak ve ihtilaf noktalarını bilmekten geçer. Alimlerin ihtilafından habersiz olan biri deline dayalı ihtilafın olduğu yerde icmadan bahsedebilir. Veya icmanın olduğu yerde ihtilaf varmış gibi davranıp ümmetin amelini bölebilir, dini meseleleri cıvıklaştırabilir. Ebu Eyyub es yani insanların fetva vermede en cesur olanları alimlerin ihtilafını bilmeyenler, fetvada en duyarlı olanlarsa alimlerin ihtilafından haberdar olanlardır. İmam Malik'e Rahimehullah soruldu. Kim fetva verebilir? İmam, Fetva ancak insanların ihtilafını bilenlere caizdir. İmam Şafi, bir insanın kendinden önce var olan sünnetleri, selefin sözlerini, insanların ittifak ve ihtilaf ettikleri konuları bilmeden kıyas yapması helal değildir, demişlerdir. Evet, İslam alimlerinin ihtilaf nedenlerini tespit çalışmaları bu faydelere binaendir. Elbette zikredilebilecek başka faydeler de vardır. Bu yazı için bu kadarıyla iktifa ederim. Bir sonraki yazımızda alimlerin ihtilaf nedenlerini tafsilotlı ve örnekleriyle yazmaya çalışacağım Allah'ın Subhanallahu ve Te'ala izniyle. Duamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 20. sayısında yayınlanmıştır.